Merhaba sevgili dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş'le birliktesiniz. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan, evrimciğimiz yine yok. Yok. Evet biraz rahatsızlanmıştı. Ee, biz ikimiz efendim bugün elmanın altından girip üstünden Çıkabilecek çıkacağız. Çıkabilecek miyiz inşallah bakacağız. <gülüyor> Bahar ve yaz konseptimiz olan çiçek böcek başlığı altında... Elimizde elma var Kamusula Güreş Twitter adresimizi hatırlatalım Hatırlatalım bugün de bol bol e, Görsel kullanacağız özellikle Sanat kısmında Evet bizi takip ediniz anacım, anacım <gülüyor> o Böyle bir o, şey vardı ha, o, Evet ama Ama sen çok kullanıyorsun anacımı Anacımı anacım kullanıyorsun Didemciğim Ama ben böyle sevgi gibi söylüyorum Tabii Takip canım. edin anacım çok avan bir şey diye Bizim programın şaköylü kaydı Şaka yapıyoruz Buyurun, ama Efendim, ben Sözlüklere ben... bakalım değil mi Botanikte elma, gülgillerden çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç, pirus, mal, e, pirus makus diye geçiyor. Ben hemen burada bir girmek istiyorum Gireceğim. konuya. Efendim benim çok ilgimi çekti. Ben de biraz araştırdım ama biyoloji Kerem'de e, hemen hemen bütün meyveler gülgillerden geliyor. Hmm. E, yani armuttan eriye... Elma ve pek çok e, ayva, e, Hı -hı. meyve hep gülgiller takımından ne kadar büyük bir çeşitlilik var aslında evrimdeki zaman içindeki değişimde diye düşündüm. Buyurunuz efendim. Bu ağacın meyvesi aynı zamanda. Evet. E, elma. Efendim etimoloji sözüne baktım İsmet Zekü Eyvoğlu'nun. E, elma e, Türkçe yine almaktan geliyor. Oradan almaktan alma, elmaya dönüşmüş. Almaktan mı geliyor? Evet, elle bağlantılıdır diyor. Ha, ben de bir yerde Elden kırmızıyla bağlantılı alla gördüm. Allah dönüşmüşsü. Öyle yazmış etimoloji sözlüğünde tamam. İsmet Sekiyoğlu. Onun şeyim yani. Ben, onu yok, bilmiyorum. benimki oradan değil zaten. Argo sözlüğünde Hulki Aktunç'un elma kız göğsü kız memesi anlamına ihtiva ediyor. Eski Türkçe'de topuk hmm. da var aynı zamanda. Bir de simgeler sözlüğüne bakayım. Yasaklı meyve tabii hani meşhur. Tabii hikayeyi dindeki. Çin halk inancında barış simgesiymiş, uğursuzluk kötülük simgesiymiş, 16 yaşında kız simgesiymiş aynı zamanda. Hmm. Kelt mitolojisine bağlanan ağaç horoskobunda ise efendim 23 Aralık ile 1 Ocak arası doğumlular ile... 25 Haziran 4 Temmuz arası doğumlar için aşk simgesiymiş. Nasıl yani? Bütün 6 aylık süre. Hayır hayır. 23 Aralık ile 1 Ocak arası doğumlular. Ha bir hafta. Bir de 25 Haziran da 4 Temmuz arası doğumlar için aşk simgesi. Ha. Alevilik Bektaşilikte simgesel anlamda dostun taşıyıcısı olarak algılanan cennet meyvesi ya da cennet. Evet. Evet. Bendeniz'de de gene Zeki Tez'in acayip sözlüğünden e, Latince karşılıkları var. E, sonuçta malus elma anlamına geliyor ama çeşitli alt başlıkları var. E, bu sonuçta aşılanıp ehlileştirilmiş olana malus domestica deniyor. Hmm. Sonra malus pumila var, malus silvestris var. Ee, başka gene e, Ambrose Beers'in şeytanın sözlüğünde elma ile ilgili bir tanım e, karşıma çıktı Bir meyve İlk insan bu meyveyi yediği için haklı olarak cennetten kovulmuştur Zira ilk elma yaban elmasıydı ve bunu yiyen ilk insan da aptalın tekiydi demiş Ambrose hmm. Ya. Durum böyle. Evet. <gülüyor> ee, nasıl kullanılıyor günlük hayat içinde e, çok fazla e, karşımıza çıkan bir sözcük. E, diğer hiçbir meyve için bu kadar çok söylem yok sanki araştırmalarımıza bakılırsa. Stüdyo, stüdyoda piştiğimiz zaman elma yanaklı oluyoruz. Mesela sen sıcakladın Özellikle galiba sıcak. açabilirsin aç klimayı, klimayı. Aç lütfen yani. lütfen aç. <gülüyor> Efendim birbirine çok benzeyen anlaşan insanlara bir elmanın iki yarısı deniyor. Evet. Sonra çocuk oyunlarında elma dersem çık armut dersem çıkma diye bir söz var. Bu Programa gelirken aklıma gel bizim bir saf ablamız var Hülya abla Hı. o bahsetti son dakika gol olarak. E. İsmet Özel ile Hüsre Hatemi Elma'nın Elma yüzünden tartışıp bir televizyon programı da Küs kalmışlar. Elma'nın iki yarısı deyince Arkadaşlarmış onlar. Ha. Elma. Geldi, evet. Ben de ne bağlantıyla dedim ama ne güzel kurdun bağlantıyı Ben Elman... öyle güzel bağlantı kurdum Ama şöyle olmuş Elmalarla armutları aynı sepete koymayalım gibi bir durum olmuş bu durumda Evet haklısın <gülüyor> Efendim e, sonra e, Yarım elma gönül alma denir Çok severim ben çok sık kullanırım Öyle mi ben de severim e, Elmayı soyda ye armutu sayda ye denir. Niye Hatta acaba? bu soyu sayı karıştırırlar. Ee, Sadeye armut biraz tabii böyle fazla tok, yiyince, tok bir meyve olduğu için öyle fazla yiyemezsin. Bir de bağırsak bozabilir gibi diye düşündüm yani? bilemiyorum. Elmayı mutlaka kabuğuyla yiyin diyen e, yaklaşıma biraz Zıt bu. Evet. Fakat son zamanlarda tabii mumluyorlar ya özellikle şehirde e, marketlerde satılan. Evet şeyin e, Pamuk Prenses'teki cadının elması gibi. <gülüyor> Çalışan kazanır elması kızarır diye bir e, söz var. Sonra bu e, Türklerin e, fetih ve hakimiyet e, arzu ve isteklerini simgeler bir kızıl elma evet doğru diyorsun sen açacaksın sanıyorum Yok, açmayacağım. açmayacağım açma o zaman <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> evet efendim ee, biraz mitolojisine ben, bakalım mitolojisine mi? bakmadan son bir şey söyleyeceğim bu kadar çok elmanın kullanılışı aslında e, İncil ve Tevrat'ta da geçen ve herkesin bildiği o yüzden çok derinine inmeyeceğiz hı hı. E, Havva yılanın kışkırtmasıyla elmayı Adem'e verir ve e, yapılmaması gerekeni yapmışlardır ilk günah ve cennetten kovulurlar Adem'le Havva fakat mesela burada Murat Belge'nin gene çok kullandığımız tarih boyunca yemek kültüründe e, şu bilgi var. E, aslında Tevrat'ta da İncil'de de elma falan demiyor. Diyor Meyve efendim? diyor. Meyve diyor. Meyve ha. diyor. E, İncil için geçerli bu. İsa'dan sonra beşinci yüzyılda elma denmeye başlanıyor. Hmm. E, bunu da bu deminden biri kullandığımız pek çok sözcük, deyim hatta çocuk oyunlarındaki tekerlemelerden yola çıkarak... E, bütün ülkelerde yetişen en kolay yetişen çok eskiden beri var olan ve kolay bulunan bir meyve olduğu için sanki bir meyva diyeceğimize elma diye veriyoruz e, gibi hmm. bir kolaylık var. Şimdi düşünen saplama anlatolojiye. E, şimdi şöyle bu Murat Belge'nin bir saptaması aslında fakat çok katıldım. Hmm. Zaten özellikle kullanımları araştırırken de e, bu kadar yaygın oluşu, bu kadar çok kullanımı beraberinde getiriyor demiştim. Çok Ama katıldığın bu, çok belli oluyor. Evet, e, Adem Hava <gülüyor> meselesindeki ilginç aile. Buyurunuz. Efendim... Mitoloji, din değil mi? Bakacağız onlara ne var. E aslında sende de var. Hipo. Bende yani. de var. Evet ben istersen benimkiler daha kısa e, Buyunuz. sana aktarayım. E, şimdi e, Hiponess'in e, bir e, kötü yaptığı bir şey var elmalarla. E, Atalanta ile bir yarışta Atalanta'nın e, meşhur bakire Atalanta'nın ayaklarının altına hızını kesmek için Elmalar atıyor. Allah Burada Allah. böyle evet hani ara bozmak işi bozmak falan gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Sonra Herakles'in bir elmaları alma ya da çalma hikayesi var. Hı hı. Toprakta değindiğimiz Gaya düğün hediyesi olarak elma ağacı veriyor Heraya. Ee, Hera bunu hep korumaya çalışıyor. Ee, altın elma figürü zaten çok yaygın bir altın elma ağacı var. Hatta korurken e, akşamın kızları olarak... ...karşımıza çıkan hesporidlere emanet ediyor elmayı. Hmm. E, fakat Herakles ne yapıyor, ne ediyor? Bu e, elmaları, elma ağacını bir şekilde e, alıyor gibi bir hikaye. E, buradan ben e, çok daha iyi bilinen Üç Güzeller hikayesini paslıyorum sana. Tamam, ben hem mitoloji sözlüğüne baktım Azra Erhat'ın... ...hem de semboller sözlüğüne baktım bu elma başlığı altında... ...bir düğün söz konusu... ...Tetis ve Peleus'un düğünü... ...burada çağrılmayan... arabozculuk bozuculuk tanrıçası... ...Eris'in bir hikayesi var... Ee, ...Uyuyan Güzel'deki... ...kötülük yapan... ...çağrılmayan kadın geldi aklıma... Evet. ...doğrudur efendim... Ee, ...bu evlenen çiftin üzerine çağrılmadığı için kızıyor... ...Eris ve e, bir... ...üzerinde de en güzele yazan diye... ...bir elma fırlatıyor... Bu fırlatılan elma Afrodit Hera ve Athena'nın e, güzellik üzerine tartışmasına neden oluyor. E, Zeus da bu tartışma üzerine Truvalı Prens e, Paris'e e, yargıç görevi veriyor Zeus. Hmm. Üstünden e, atıyor yani pis evet, evet pis atıyor. <gülüyor> Birçok her zaman öyle yapıyor aslında. <gülüyor> evet. e, Tanrıçaların... Üçü de yani Hera'da, Afrodit ve Athena'da bu elmaya karşılık yani o güzellik simgesine karşılık Paris'te bir bağışta bulunmaya söz veriyorlar. Hera Asya krallığını vaat ediyor. Athena sonsuz akıl ve başarıyı, Afrodit ise Spartalı Helena'nın aşkını vaat ediyor. Ee, Paris... Mahfudit'e e, vadini. Demek ki aşıkmış bayağı... Evet. seçiyor, evet... Aşık herhalde. Ve Turva Savaşı biliyorsun... İşte hani... bu Paris-Helena hikayesi üzerine... Başlangıcı için... O, onu söyleyebiliriz, Doğru. kaçırıyor... işte Helena olsun... E, eşi olan Helena'yı... Burada savaşa sebep oluyor... Evet. Ee, aslında hani bütün masalların sonunda... Gökten üç elma düşer... Burada Hı -hı. da üç elma düşseymiş böyle şeyler olmayacakmış belki... <gülüyor> altın elma düşmüş işte canım burada altın Kornak evet düşüyor. bir de elma e, pek çok şey de karşımıza çıkıyor. E, ben de Newton'ın yer çekimi'ni bulurken e, ağaçtan düşen elmayı hatırladım şimdi. Hı hı. E, yeni konulara geçmeden evvel müzik parçamızı anons edelim Eminem'den The Apple. You will see that I'm not the only one who's always rocker there were many before me I was always labeled the black sheep put a family what a bad seed I grow to be but if you take a look at us now you see the apple didn't fall too far from the tree <laughs> <laughs> I right, look I'm gonna tell you the story from my side maybe you'll understand check it out. You didn't witness unexplainable shit Too insane to explain People run from what they just don't get Maybe say they should've just hit them with a little bit Did I spit too soon? Should I have spoon me it? But I was just so eager to prove I was even worth being in the same league Or the room of the people of whom I was in Every now and then I look up like I was seeking approval Was it because of the pigment on my skin? Or was it a figment of my imagination? Maybe it bothered me more It wasn't a big deal back then, but to me it was. See what it was? Was I developed a complex from being judged? Poop spitters verse. Now I'm next to see who balks. I'm in the booth, staring back to see who barks. I get a reaction from. Them. Usually the first one was from Groove, and the rest of the group back him up. And no one lied to each other, 'cause none of us had deals. It was real. We just wanted tickets for that meal. Sometimes I feel like it's just me. Sometimes I feel like I'm going crazy. But take a look. Was pregnant with a second egg Cause she said that I had a baby sister Who fell out of the window I was too young to remember Kansas City projects I was like five, six, and Malcolm. come I remember Malcolm Isaac and Boogie If it was the projects in Missouri Cause those were my best friends Until Isaac took my tricycle And my Uncle Todd went to try to go get it back And ended up getting jumped and cut in the gut With a switch and 70-some stitches Which is to this day When my mother still tries to show me Some old fake people bitchy little 94.9 açık radyoda devam ediyoruz elma elma Kuzey mitolojisinde de geçiyor diadem. Tabii şimdi. ben birden Newton'a atladım ama. O atla canım, şey olmaz. Ne olacak <gülüyor> ya? Aramızda bir atlamanın şeyi olmaz. Hiç. İdun'un e, elmalarının çalınması hikayesi var. E, Tanrıça İdun bu e, tanrılar Odin, Loki ve Hoener sık sık yolculuk ediyorlar. E, bu yolculuk esnasında çok acıkıyorlar e, ve bir e, öküz sürüsü öküz sürüsü görüp içlerinden e, en iri yapılı olanlardan bir tanesini seçip Pişirmeye başlıyorlar ama pişirdikçe pişmediğini farkına veriyorlar. Yani piştiğini zannediyorlar ama pişmiyor. Ee, ve o arada bir ses duyuluyor. İşte diyor ki şu meşe ağacının dallarında oturan bir şey etinizin pişmesini engelliyor diyor. Vay. Ee, ve tanrılar e, yani Odin, Loki ve Hoener e, bu meşe ağacının üstünde tünemiş olan kartal kılığına bürümüş olan Tijazi adlı buz devini görüyorlar. Ee, diyor ki öküzünüzden istediğim kadar verirseniz bana etinizin pişmesine izin veririm diyor hmm. İkna oluyorlar ancak çok büyük bir parça alması Tanrı Loki'yi fena halde sinirlendiriyor Kartal ile bir kavgaya tuşuyor ama yenik düşüyor Loki Yalvarıyor Kartal'a Kartal da eğer diyor idunu ve onun altın elmalarını getireceğine dair kutsal bir yemin edersen diyor seni bırakacağım Bak gene altın elma Evet e, tanrı e, Loki Tanrıça Idunu kandırarak işte Asgard'ın dışına yani bu Tanrıların bulunduğu noktanın dışına çıkıp altın elmaları ile birlikte çıkarıyor Idunu bu bir Tanrıça hmm. bu elmaların yani esprisi şu e, Tanrılar ve Tanrıçalar bu elmayı yiyerek sürekli genç kalıyorlar Aha. ama e, çalındığı, çalındığı için e, Tanrılar yaşlanmaya başlıyor Vay. ve durumun farkına varıyorlar. İşte peşine düşüyorlar. Ticazi'nin öldürülüyor vesaire var, çok vesaire. Doktor Hu'ya uygun bir konu buldum ben bunu böyle. Evet. Bir de Türkler'de var tabii hani kullanıma böyle birden geçelim. Of, fazla zamanımız yok. Hı -hı. Ee, onda da yararlandığım kaynak yeni edindim. Çok kitap alıyorum Didem. Aa, evet. <gülüyor> biz bu konuda çok kitap alıyoruz. S sataşma var. Hatta sataşma e, yok. E, şey, İdare mi? Şey olabilir aslında bu tür yararlanabileceğimiz kaynakları yayın evleri bize yollayabilirlerdi. Mesela diyeyim. yani <gülüyor> evet. <gülüyor> Bahattin Ögel'in Ögel'in e, Türk kültür tarihine giriş ikinci cilinde Türklerde ziraat kültürü diye bir başlık altında alma var. Alma veya almila sözleri de Türkçedir diyor. Kaşkarlı Mahmut 11. yüzyılda Batı Türkleriyle Oğuzların elmaya alma ve doğudaki Türklerin ise almila dediklerini yazıyor. Sonradan Türkler almayı tercih ediyorlar. Hmm. Ee, İkinci olarak Türk kaynaklarında sengeç veya senkeç adı verilen fındık küçüklüğünde akı ve kırmızısı olan bir çeşit tatlı elmeden ...söz açılıyor, Hı. duduyor. Amasya elması geldi aklıma. Evet, güzeldir değil mi? Neyse, kütür Çok kütür bir elma da böyle. Orta artık. Asya'da büyük bir şehrin adının... ...almalık veya alma ata olduğunu Hı. söylemekte fayda görüyoruz. Ben onu yeni öğrendim. Alma ata evet. evet. evet. Osmanlı'nın ilk çağlarında... ...Zahire-i Muradiye gibi tıp kitaplarında... ...dağ elması ilaç olarak tavsiye ediliyormuş efendim. Evet, güzellik müstahzarı olarak da kullanılıyormuş efendim. Evet. Mur Murat Berge belirtmiş bunu. Sen Newton'a en... gir... <gülüyor> Canım benim. Newton yok o kadar Newton aslında <gülüyor> yer çekimini anlatırken bile elma ağacını e, kullanılıyor onun üzerinde durmak istedim ama şunlardan bahsedebilirim Bir e, tabi meşhur bilgisayar Apple var hmm. e, Apple'ın isminin niye böyle olduğu ile ilgili bir takım şehir efsaneleri var bir tanesi daha doğruya yakın ama kısaca bahsedeyim hepsinden bir e, Macintosh, önce Macintosh e, bilgisayardan e, gidilen bir yer ya Apple, bir elma cinsiymiş. O ha. yüzden Apple demişler e, bilgisi var. Bir, e, bu ilk bilgisayarların e, işletme ve yapımında çok emeği geçen e, hakkında filmde çevrilmişti. Alan Turing'in intiharı çok ...enteresan, zehirli bir elma yiyerek kendini öldürüyor. O yüzden Apple'a bu isim kondu deniyor. Ancak daha gerçeğe uygun gördüğüm açıklama şu... ...çünkü Steve Jobs'un biyografisini yazan kişiye aktardığı bir bilgi var. Ara ara diyet yapıyormuş böyle tek şey yiyor... Ee, ...mesela bir dönemde sadece elma yiyor... ...o dönemde hep e, Oregon'dan geliyor... ...elma bahçelerinden geliyorum diyormuş hatta... Hmm. Ee, ...ve... E... Arkadaşıyla konuşurlarken e, diyor ki elmayı seçelim e, simge hmm. olarak. Hatta diyor çok da e, olumlu e, bir çağrışım e, yaratıyor. Hatta arkadaşı diyor ki ya elmayı seçmeyelim. Çünkü Beatles'ın bir plak şirketi var. Onun da ismi hmm. e, Apple Records. E, nitekim elmayı seçiyorlar ama yıllarca Apple Records'la bir takım hmm. sorunlar yaşıyorlar. <gülüyor> Bir de New York e, şehrinin simgesi elma. Evet. E, orada da Murat Belge'den şöyle bir bilgi var. E, i̇lk elma ağaçlarını aslında beyazlar e, götürüyorlar yeni kıtaya. Ve e, ilk elma ağacını da Manhattan'a o zamanki New Amsterdam olarak geçiyor. Vali Peter Sue dikmiş. Evet. E, bu yüzden New York elmayla anılıyor olsa gerek diyorum. Evet çok ilginçmiş. Biraz biyolojik senden bahsedelim. Buyurunuz sınıf olarak iki çenekliler. Takım Rosales yine dediğin gibi familyası gülgiller. Anavatanının Anadolu, Kafkasya ve Türkistan olduğu düşünülüyor. Hmm. elma yetiştiriciliği ta milattan önce başlamış. Elmanın Avrupa'ya girişi ilk kez Yunanlılar ve Romalıların Anadolu'ya yayılma, yayılmaları oluyor. Elma Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya ilk göçmenler tarafından götürülüyor. Senin de bahsettiğin gibi. Evet buradan götürülmüş ama ben Murat Belge'nin bir bilgisini burada hemen araya sokayım. En büyük elma ihracatçıları da Amerika ve Kanada'ymış. Evet doğrudur. Ee, yumuşak çekirdekli olup yazlık, yüzlük, kışlık çeşitleri bulunuyor biliyorsun hepimizin bildiği gibi Doğru. her dönem pazarlarda marketlerde görüyoruz 6.500 aşan çeşidi bulunmuş efendim. O çok. Türkiye'de de 500 geçermiş. Düşük sıcaklıklara karşı dayanıklı, kış dinlenmesi sırasında gövde ve ana dalları eksi 35 eksi 40 santigrat derece, yaşlı dalları ise eksi 20 santigrat dereceye kadar dayanabilen. Vay. güçlü dayanıklı bir ağacımız olan elmadan bahsediyoruz sevgili kamusla güreş dinleyicileri Evet, sağlıkla ilgili de e, dişlere çok faydalı olduğu söylenir, kütür e, hmm. kütür. Yemenin elma sirkesi çok yararlı, C vitamini, kalsiyum, potasyum, sodyum e, barındıran e, hayli yararlı bir sirke. E, bunun dışında yine Murat Belge'nin e, kitabından hem şarabı hem brandisi olduğunu hmm. e, öğreniyoruz. Çok yaygın kullanılan bir meyve olduğu için her şey yapılıyor aslında... ...Avusturya'da meşhur ştrudeli var tatlı. Evet, güzeldir. Avrupa ve Amerika'da apple pie, elmalı pay olarak. Bizde de seçen. çok ilginç, de çok ilginç şeyler var. Yani işte mesela Tokat'ta kuru meyveli nivik yemeği yapılır... Nivik bir yabani o, çiğken zehirli. ...olduğu söyleniyor, Piş, piştiğinde zehri kalmıyormuş... Hı -hı. ...bunda Tijan, İnal, Tongun, Meyve ağacından Hikayeler diye nefis bir kitabı var iletişimden, oradan baktım... Hı -hı. E, ...orada küçük zaten. küçük notlar var, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin diyor... E, ...elmayla yapılan yiyeceklere rastlarsınız, mesela Urfa'da elmalı kebap yapılırmış, bilmiyorum... ...Erzincan'da elma kurusu ile gah yahnisi diye bir şey yapılıyor... ...Malatya'da ekşi elma ile elmalı köfte yapılıyor... ...NİDE'de elma dolması yapılıyormuş... Hepsini merak ettim. Adana ve Afyon'da kaymaklı elma tatlısı, hmm. elma kızartması, tridi, böreği, Trabzon'da elma fış fışı diye bir tatlı varmış hatta. Bunu da bilmiyorum. Hepsini wow. yeni öğrendim. Evet. Hatta Hitit kanunnamesine girmiş bir notta öyle var. Birisi çalıları yanar bırakıp gider ve ateşte bir bırakırsa diyor, elma ağaçları, nar ağaçları ve armut ağaçları yanarsa her biri... ...ağaç için altı sikil gümüş ödeyip yananların yerine yenilerini dikecektir demişler Hitit Kanun Ne kadar güzel. Öyle kolay değil yani efendim elma yakmak, nar yakmak falan günümüzdeki gibi değil yani. Bak kanunlarda ne güzel adamlar halletmişler o işleri Hidemciğim. Zeytin dediğim, yakmak. Canım. Sanatta ne var acaba? Efendim sanatta ne var? <gülüyor> Ee, resim sanatında gene e, bu sık sık yararlandığım Nature and It's Symbols, Symbols kitabında Lucia Imp Impeluso'nun e, bir kitabı bu. Bu ee... Nelerin simgesi olduğundan bahsediliyor. Gene görseller, e, kamusla güreş, Twitter adresimizde olacak. Mesela Venüs'ün atribüsü, Hı -hı. E, sonra bu Paris'in hükmü dediğimiz hikaye çok fazla resim sanatında karşımıza çıkıyor. Üç güzelden birini seçme hikayesi. Ve çok yaygın olarak da özellikle ikonografik anlamda yani dini resimlerdeki Hı -hı. açılımı e, günaha girme ve Kefaret getirme ikisi içinde kullanılıyor. Bununla ilgili pek çok tablo var. Çok güzel şiirler var. Okuyamayacağız tabii hepsini. Sadece çok sevdiğimiz birkaç dizeyi belki paylaşabiliriz. Elma şiirleri diye internete girdiğiniz zaman sevgili dinleyiciler, Ekşi Sözlük'te çok güzel alıntılar var. Hı hı. Turgut Uyar'ın bir şiirinden kısa bir dize. Hatırla denize hiç bakmadık çünkü kıyısındaydık. Bir elma kendi kendine büyür dururdu o sırada demiş. Hı, Sonra e, Cemal Süreyya, balkon demirine dayalı bir arka kadar şakacı, ilk doyumdaki gibi yeşil elma tadında demiş. E, Birhan Keskin'in gene çok güzel iki dizesi var. Kar havası gibisin dışarıda, içimde elmanın dişlenişi demiş. Hmm. Nar'la ilgili dizelerini de anımsadım ve Güven adı güzelin sınavda çıkmayacak sorular şiirinden birkaç dize. Manavlar da şiire inansın diye kırmızıydı belki elmalar. Elmalar deyince aklıma annem geliyor ve taksitli sancılar. Bir yanağın elma oluşunu devrik cümlelerle düşünüyorum." demiş. Gerisi ne güzel demiş. internette efendim haftaya görüşelim mi Görüşelim. Bir elmanın iki yarısı gibi miyiz? Gibisin mi? Gibim mi? İyiyiz, iyiyiz. Allah şükür. İyiyiz. Şöyle vuralım tahtaya. <gülüyor> vuralım. Haftaya görüşmek üzere İyi haftalar. İyi haftalar. Hoşça kalın.